Tevekkül etmek öncelikle bir ibadet midir? İbadettir. Önce bunu ispat edeceğiz. Niye ibadettir tevekkül etmek? allah Teala'nın sevip razı olduğu bir amel. allah Teala'nın sevip razı olduğu, yapmamızı istediği her bir amel nedir? İbadettir. O halde her bir ibadet kim için yapılması lazım? Allah için yapılması lazım. Bunu ispat ettikten sonra genel bir delil bu. Özel bir delile geçiyoruz özel bir e, delilde şu Allah Teala diyor ki ve alallahi fetemekkelu in kuntum mu'minin Şayet müminler iseniz ya Allah'a yalnızca Allah Teala'ya ne yapın? Tevekkül edin. Bu da bize şunu anlatıyor. Tevekkül bir ibadettir evet. Ve bu ibadetin özellikle Allah'a yapılması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne yapmış? Zikretmiş. O halde tevekkül ibadeti yalnızca kim yapılması lazım? Allah Teala'ya yapılması lazım. Birçok meselede de bu delili kullanabilirsiniz. Mesela yardım istemek. Yardım istemek, medet olmak, medet medet talep etmek, kavs talep etmek bir ibadet midir? İbadettir. Niye? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisinden yardım, medet talep edilmesini övmüş. Demek ki bu ibadet, Allah Teala'nın sevip razı olduğu bütün fiiller, ameller nedir? İbadettir. Özel bir delil ise Allah-u Teala'nın bize Fatiha suresinde sürekli okuduğumuz, okulmamız emretti. İyyâke ne'abudu ve iyâke Ancak sana ibadet ederiz ancak senden yardım isteriz. Delilidir. İşte müelif rahim Allah bu metodu işliyor kitabında. Allah'ın bilinmesinde, marifetullah da. Önce genel delilleri zikrediyor. Sonra hususi deliller. Şeyi hatırlayın. Havf meselesini. En son on almıştık. Korku meselesi. Korku Kaça ayrılıyordu? 3'e ayrılıyor. Korku üç ayrılıyor. Nedir korkunun kısımları? Tabi korku. Doğal korku. Şuraya bir aslan girse, yılan girse burada herhalde birçoğumuz camdan atlarız. Kaçarız değil mi? Bırak aslanı. Fare geçse şuradan belki. Birçok insan zıplar avaya. Buna ne diyoruz biz? Tabi korku diyoruz. Burada bir ibadet yok. İkinci korku haram olan korku. Ya ben sakalımı uzatacağım ama insanlar neler? Namaz kılacağım ama şimdi işe girerken söylemedik. Patron şimdi bize namaz kılarken görürse bunlar haram olan korku. İşte ya iş korkusu neden dolayı başını açan kadının başını açması gibi. Haram. Bir de üçüncü kısım korkunun üçüncü kısmı ne? Kafu esir. <gülüyor> İçten gelen, katli olan korku, ibadet olan korku. Allahu Teala'dan yalnızca Allahu Teala'ya karşı beslemen gereken, inanman gereken bu korkuyu başkasına karşı besler, başkasına karşı itikad edersen şirk olur. Yani Allah Teala sana zarar verebilir, mi? verebilir. Fayda verebilir, mi? fayda da verebilir. Seni şu an kalbinde de durdurabilir. Çoğunu çocuğunu da alabilir. ...malını mülkünü de elinden alabilir. Bir saniyede hayatındaki her şey değişebilir şu an. Yani bugünlerde çok görüyoruz değil mi? Böyle bazen haberlere baktığımız zaman... ...otobüs durağında duruyor. Pat otobüs bir giriyor durağa. Otobüsün altında insanlar ...civciv yavrusu gibi geziniyorlar. Bir dakika öncesine kadar... ...o insanın hayatında ne vardı? Bir sürü planı vardı. Onun taksiti ödeyecekti, Bunu satın alacaktı? Bunu böyle yapacaktı falan filan. Eğer bir kimse... Allah-u Teala'dan korktuğu gibi başka bir kimseden korkarsa türbeden, yatırdan, şeyhten, efendinden, ondan, bundan işte bu o zaman ne oluyor? Şirk oluyor. Yani şirk kavramı insanlar tarafından öyle daraltılmış ki sadece puta secde etmek. Hayır. Yani sen korku meselesini tahkik etmezsen öğrenmezsen korkunun ibadet olanını ne yaparsın? Şirke düşersin. Hatırlayın örneği. Bir örnek vermiştik. Adam taksiye biniyor. Dilenci para istiyor. dilenci veriyor 1 lira. Dilenci o bölgede olan yatırın, türbenin yüzü suyu hürmetine onun hatırı için türbe, türbenin adını zikrederek diyor ki Diyelim ki Eyüp Sultan'ın hürmetine biraz daha ver diyor. Takside oturan adama. Adam da tevhidi bilen bir kimse. Diyor ki dilenciye sana verdiğim parayı ver diyor. Sana diyor ki dilenci ve şoför, taksi şoförü bu kimse ne yapacak? para alacak. Daha fazla para verecek. Dilencideki para verdiği bir lirayı alıyor. Sana diyor para falan yok yürü. Kovuyor. Kızıyor. Yol boyunca giderken taksi şoförü Yasetler ya Yasetler korkarak Allah'ım sen yardım et. Diyor ki şoförün yanında o dilence para ver Hayırdır ne oldu? ya diyor adam diyor sana falanca velinin falanca türbenin hatırı için istedi sen vermedin. Başımıza bir bela, başımıza bir musibet gelebilir şu an. İşte bu nedir? Kavf, şirk. Şirki bir korku. Bugün insanlar maalesef Böyle bir itikada sahipler mi? Sahipler. Adam şeyhinin kendini sürekli gördüğünü, şeyhinin kendini sürekli takip ettiğini, eğer falanca şeyi yaparsa, şeyhinin kendini cezalandıracağını düşünüyor mesela. Şirk midir bu? Şirkin ta kendisidir. Şirkin ta kendisidir. Allah-u Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de, Diyor ki, ve in Onlardan korkmayın. Şayet mümin iseniz ancak benden korkun. Demek ki, bakın korku bir ibadettir. Çünkü allah Teala bunun yapılmasını istiyor. Bundan hoşnut, sevip razı oluyor. Ve özellikle kendisi için yapılmasını emrediyor. O halde bu ibadetin başkası için yapılması şirktir. Tabi bazı sığ zihniyetler bizim bu konuşmalarımızı duyunca işin başını sonunu bilmeyince diyor ki o zaman diyor aslandan korkmak da şirk. Veya işte diyor az sonra belki değiniriz. İşte diyor biz diyor yok diyor şeyhimizin önünde eğiliyormuşuz. Şeyhimizin diyor elini öpüyormuşuz. Sen de diyor hanımını öpüyorsun. O, zaman o da şirk diyor mesela. Bu nedir? Kavramları insanlara karıştırarak yapmış olduğu şirki güzel göstermeye çalışmaktır. Korkunun doğal olanı var. Haram olan.